Saat 8.13. Sabahlar sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ve Fahir Üç. Ellerinde günün gazeteleri. Kapımda çıra çıplak gördüm bir gün ve şaşırmadım. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ee, çok güzel sizin sesinizi duymak. Ege Bey ee, gerçekten ayağınızı tozuyla geldiniz stüdyoya ve Ankara'mıza teşekkür ediyorum gerçekten de ee, Ankara'mız. Türkiye'nin bütün güzel şehirlerine uzak şehrimizde <gülüyor> bir gez daha karşınızdayız. Merhaba. Merhaba. Ankara'da grip tatili başlıklar manşetler böyle. Bize zaten tatildim. Sizin ne kadar iyi bir okul olduğu bir kere <gülüyor> daha ortaya evet, çıktı. Gripten önce tatilini gördük. Ama şimdi bu kötü oldu. Sebep? Grip tatili diye ben bu hafta çocuğu, çocuk olan yerlere, normalde çocuk olan He. yerlere götürecektim. Şimdi Doğru. orada gene çocuk olacağı için çocuklardan uzak bir şekilde evde hadi bir de boya yaparak geçireceğiz günlerimizi. He, yağmurculuk falan oynayacaksınız gene. Yağmurculuk, filmcilik. Ve trencilik tabii ki vazgeçilmez zaten bir tanesi. <gülüyor> trencilik de <gülüyor> en ucısı ya. <gülüyor> o Dizlerin, trencilik ne? Dizlerin Saniye. üstünde koşmayı öğreniyorsun öyle söyleyeyim sana. Ben Aparlamak sana şey mı yani? Yani böyle belden tutuyorsun tren oluyorsun. Evet. Ondan sonra da Dizlerin çocuğa yetişmeye mu? çalışıyorsun. Dizlerim çok acıyor. <gülüyor> ben sana dizlik vereyim ya. Bir babanın evinde bulunması gereken önemli şeylerden. şeyler. Ha, ki. Her şeyi çocuğa göre alıyoruz. Biraz da anne babaya göre bir şey almak lazım. E, ekipmanını biraz. ona göre ayarlayacaksın. Ana babanın ekipmanıyla Dizler normal mı? adamın ekipmanı. Dizlik diye bir şey alalım mı sana? Isterim. Var var evet. bende iki model var. İki model mi? Tabii tabii. Bir sert kabuklu model var bir de yumuşak olan o, model var. Sert kabuklu model. Sert kabukluyu isterim. <gülüyor> sert kabukluları verim ben sana. Gözümün özüne gelir Halil'in bir şey olur ya. Bir bir tane dizi sert kabuklu bir dizine şey istiyorum. Yümüşak kabıksız. Aman ne güzel olacak Ama nihayet ya. nihayet hepimizin gözü aydın. Kim 500 milyar ister değil. Tabii ki var mısın yok musun bitti. Hayırlı uğurlu bitti. olsun. Vallahi bitti mi? Bitti mi, mi? Anlamadım. Bitti Anlamadım bugün bitti. çünkü Bruce Willis çıkacakmış şeye. Buyur. Bugün Bruce Willis işte gel, gelmiş. Bruce Willis. Bruce Willis. Yani seviliyor mu ülkemizde ya? Kevin Costner bakıyorum. sevdiğine göre yani kesin seviliyoruz. genel bir e, tavır vardı son zamanlarda. Ben onu hatırlıyorum. Niye? Özellikle Irak Savaşı'nda böyle bayağı bir e, coşkulu... Açıklamalar şey yapıyordu ya. ya. Yani sonuçta hani Amerikan ordusuna e, gaz vermek için böyle açıklamalar yapıyordu da... ...hani o savaşta biraz sevdik ya biz. Duygusal başka şeyler Hı -hı. bakıyorduk Hı -hı. falan. Bruce Willis biraz tepki toplamıştı gibi geliyor bana. Bilmiyorum ki ya. ya. falan derken... Pek hoştu da şimdi bakalım ne diyecek Şimdi yes no mu diyecek Ne diyorlar yabancılar var mısın yok musun um, All in mi diyorlar, ne diyorlar All in diyor Hiç izlemediğimiz ortaya çıktığında Yazıklar olsun bize ya 50 cent geldi izlememişiz Adria'nın değil geldi izlememişiz İzlemedik ee, Christina Agüller'e geldi. geldi izlemedik, i̇zlemedik. Başka, Aa, Şey mı? diyor canım yes mi no mu diyor yes, mi no, mu yes mi no mu derken bir <gülüyor> görüşmenin daha sonuna geldik yes or no mu diyor değil yes öyle? or diyor, no or yok yesli no'lu konuşuyor a, a, a, a. <gülüyor> e zaten <gülüyor> 50 cent, 50 cent ondan papaz oldular niye bana yesli no'lu konuşma diye çok tavır koymuş 50 cent Abi onlar da biraz şeye girer ayıba girer yani 50 e centi. bruce virüs de final Bruce Wayne'de final yapacaklar herhalde değil mi? Ne bileyim ben bitiyor diye biliyorduk biz ya. 500.000'i kazanınca birisi bitiyor falan filan dememişler o, mi? O senin dediğin Filiz. Filiz'de kahve kapanır. Buyur canım. Bilmiyor musunuz onu? Neyi? Okey de birden bire kadar yaparsan bir renkten hepsine evet o kahve kapanır. O kahve kapanır bir iki kere yani öyle bir şey olur. Kahvecilerin en büyük korkusu duruyor. Yani biz filiz yapacak kahvemiz kapanacak, ruslatımız iptal olacak diye. Ondan dolayı taş aldıkları söylenir kahveciler. Yok canım yani bakıyorlar adam filize gidiyor, Abi durdu, orası çok şey oldu falan filan diyerek kapatıyorlar. Şeyi. Canım. Elini bozdu. Yeri gelince elini bozduruyor. Adam ne yapıyor? Yani diyor ekmek parasındayım diyor. Elimi bozdurmayın bana lan diye bağırıyormuş hatta. Lan, altın da, lan, vuruş. Altın vuruşla kapatıyoruz yani. Ya bilmiyorum Bruce Willis, altın David Beckham gelecek hani öyle herkes öyle konuşuyor. David Beckham gelseydi ya gerçekten de. Ne yapacaksınız be adamı görüp sizde hayret bir herkes şey. Herkes öyle diyordu ya David Beckham bile gelecekmiş. Oh, ne serdi. zaman oldu 500 milyar? Dün mü? Dün, dün, dün, hafta yok, sonra, dün değil önceki akşam. Dün olsaydı başka hiçbir olay konuşuyordu. Dün maç vardı değil mi? Dün yani maç vardı. Şey Acun işini bilir. O yüzden cumartesiye koymuştu. Ee, zaten e, şey ne derler ona? Pazar günü de bayağı yayınlandı gündüzden magazin programlarında. He, Nasıl 500. kazandı? 500'ünü ya, ne yapacaksın falan filan diye. Ya, gerçi çok güzel bir adama çıktı ya. Ee, bir derby daha geride kaldı. Bir şey soracağım Fahir. Soracağım. Şimdi yarışma bittikten sonra niye bunu merak ediyorum bilmiyorum ama o adam yarışmamış mı daha önce ben hep Yarıştı, yarışan adamları önceki göre... 50 bin lira kazanmıştı ha bunlar ikinci yarışmaları mı ha, 50 bin mı? ve daha az alanları bir kez daha 500 bin lira kazansın diye tekrar şey yaptı yani, bir bağırıyor. kez daha döndürüyorlar baya bir dönderdiler yani Vay be. hatta ya. bazılarını döndürememişler döndürmüşler valla hiç bana şey deme ben cuma günü harcamışım 40 lira <gülüyor> siz kendi bugün bütçelerinizi ayarlayın ben kendimi hafta sonu güzel terbiye ettim yani bir kere bile bir şeye bir şarkıyla yaklaşmadım hani normal gün içinde olmama rağmen Tatil günü o demedim. Valla kendime hakim oldum, eğittim kendime. Ege'de dörbi dedi az önce dikkat etmiyorum evet, bilmiyorum. vardı. Arada kaynadı gitti çok basıldı. <gülüyor> dörbi mi dedi? Ee, dörbi. Bir, evet. bir dörbi de sona erdi. Valla klasik. Ne oldu dörbi? Ee, Galatasaray. Güzel maç mıydı? Bir kere onu sorayım ben. Ben izlemedim. Açık söyleyeyim. Ee... Fare dönüyoruz. Cevap veriyorum, Cık. Niye ya şey olmuş? 3-1'lik skor güzel değil mi? 3-1'lik güzel skor. Hakikaten şey mi oldu? Galatasaray'dan güzel maç değildi tabi. Dağlı. Yumruk olsun. attı mı Kaya şeyin? Roberto o, Carlos. Ar. O yumruk mumruk değil. Allah ne verdiyse girdi. Futbolcu diye zannetmiştik. Boksör çıktı. Futbolcu diye getirmiştik diye açıklamasını duydum ben hakem size. Hakem iyiydi. Hakem iyiydi. Hakem bayağıydı. Hakem bayağıydı. Hakem bayağıydı. Hakem bayağıydı. Bu mu Bunu faul. Sen hakikaten. Vallahi ya. yani. işte öyle bir maçti Sen bozulmuşsun anladım. Yani işte olarak. yani bir Galatasaraylı <gülüyor> olarak demeyelim de ne diyelim Onu anladık işte ya Sempatizan olarak ne bileyim ya bunların böyle bir eli ayağı sanki baş, ruhlarına başka birileri giriyor bu çocukların eli ayağı dolanıyor birbirine kadar Fenerbahçe birbirine. karşısında mı? Fenerbahçe karşısında böyle bir durum yaşanıyor. Üzüntü verici hadiseler ama güzel maç sonuçta Fenerbahçe çatır çatır çatır yendi yani. Ya şimdi bu Galatasaray Fenerbahçe gerilimi oluyor ya şimdi Aha. bugünlerde şu tip derbilerden sonra en rahat adamlar Egep gibi adamlar. Hiç futbolla alakası olmayan ya. hiç herhangi bir şeyde bir ne bir Olayın içinde ne dışında Şimdi ben e, Galatasaraylı olsaydım Birileri bana espri yapacaktı bir Esprilere maruz kalacaktın doğru Onlara habire bir şeyler demek zorunda kalacaktım Oğlum zamanında falan diye Fenerbahçeli olsam işimi gücümü bırakıp Bütün Galatasaraylılara mesaj atmak zorunda Bak dünya kadar masraftan kurtulsun ya <gülüyor> Oo, Sen dün gece bir Ankara sokaklarındaki Coşkuyu görseydin mi? Hadi canım Oo. Çıktı, çıktı mı Fenerbahçeli De, hey Çıkmak ne kelime ya Büyük coşkular yaşandı yani Pazar demediler gece saat 11 demediler gene çıktılar Güzel konvoylarını yaptılar pazar gecesi Ankara'da yaşanmayan trafiği yaşattılar gerçekten çünkü bende halı saha maçı vardı ayıptır çocuklar Maç bir de üstüne onun mağlubiyeti onun acı üstüne acı acı üstüne acı adeta bir darbelerle şey, yoruluyorsun yuvala, darbelerle hayat bize öğretiyor yani ve her darbede 15 sene geriye gidiyorsun Bu <gülüyor> bayağı ağır, ağır şey çıktım ya yani. <gülüyor> fayır hakikaten yani çok bayağı bir geriye gitti yani. Abi. Vallahi yani ne yapayım, yapayım ya. Şey. ya. Çok şey. arkadan geliyorsun. Çok arka arkada arka şey falan kalmadı ya. Moral maç desen sıfır Futboldan soğudum, hayattan tiksindim, depresyona girdim. Yani tamam dedim bu Galatasaray'ın ezintisini, ezintisine dediğim o yenikliğin üzerimde yarattığı ezintiyi e, halı sahada atarım dedim. Orada da ayrı bir ezinti yaşadık. Çünkü ruhen eziklik Bizim takımda Galatasaraylılar yoğunluktaydı. O eziklik sahaya yansıdı. <gülüyor> Aman yar ya böyle yenmeyecek goller. Ben an bir pozisyon var çocuklar. Hakemide var. var. Peki bayağı, bu bayağı. hakikaten şey mi yumruk doğru ya, mu yum, mı yumruk yoksa yum, yumrukla beraber yani kolla beraber yakın de, dövüş. Bu yeni şey çıktı böyle box gibi değil de Amerika'da e, böyle ring demeyelim bizde eskiden tatemi vardı ya. Evet. Tatemi tarzı bir alanda yapılan bir e, müsabaka var. Evet. Böyle adamlar yerde cebelleşiyorlar birbirlerine. O mücadelenin birebir ayrılması. Doğru aynısı. muydu yani? Kim kime? Tabii. Oyuncular mı sahada vurdular? Keita Şu Keita yumruk, düşerken yumruk atmış ya. Keita düşerken Roberto Carlos'a Sağ kroşe. Keita bu Avrupa Ligleri mi bahsettiğiniz? <gülüyor> da Brezilyalı mıydı Fahir? Yok. Keita yok canım. Keita. O Keita gene Afrika bir Afrika'nın güzel güzeli ülkelerinden bir tanesiydi. Keita Galatasaraylı Roberto Carlos Fenerbahçeli. Roberto Carlos bir şey gördü mü? Evet Roberto Carlos da gördü. Yani o kırmızı kart <gülüyor> görmemiş. Yok o, o da sarı görmemiş. Gerekiyor gördü. muydu görmesi? O, yok onun sarı görmesi gerekiyordu. Ha doğru. O yok, sertlikten doğru dolayı oldu. Keita zaten şey yaptı. Böyle yani... Kendi oyunuyla altta kaldı yani. Kendi oyunuyla altta kaldı Hem umruk hem altta kaldı. Oyun hmm. ayakta başladı. Hakikaten haksız duruma düştük Eğit'e. Futbolumuza bir gölge tabii işte. Hep bu yabancı futbolcular yüzünden. Bizimkiler ne güzel. Kardeş kardeş oynuyor. Dışarıdan birileri geldiği zaman böyle. Az diyorlar. azıtıyorlar ve bizimkileri de azdırıyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Siz modern savallarda ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hmm, Günün gözefeyle bakıyoruz. Buyurlar. Hocam araba almayı düşünüyor musunuz? Araba almanın tam zamanı. Tam zamanı çok süper bir araba çıkmış. 4 çarpı dört çok istediğim bir şey seni. Evet. Ondan sonra şey de geçirmiyor. Hani kaportada sorun yok. Altın kaplı falan ve en büyük özelliği. Altın kaplı kaporta. Aa çok güzel aslında değil mi? Çizildiğinde mizildiğinde küpeni koyup oraya ezdirerek şey yapabilirsin yani. Tabii canım çok rahatlıkla e, bu işini halledebilirsin. E, Yalnız muayenesi kaç yılına kadar? Muayenesi? Çünkü ben yeni yaptırdım. 2011'e kadar ben ferah ferah ulaşabilirim. Bilakan'a baktın mı? Benim üç tane esprim var. Bir, 2011. Bir, emniyet kemerim. Takalı mı takalı? Araba çünkü bara bağıra taktırtıyor. Muayenem yapalı mı? Yapıldı. yapıldı. Sigortam var mı? Var. var. E o zaman beni kim tutar? Abicim taraftı? zaten 2011 sonuna kadar değil mi? He. E 2012'de zaten Marduk değil mi? Marduk. Bir daha yaptırmam Bir daha yaptırmadan hiç gerek yok. Sen yırttın ya. Valla <gülüyor> Fahir biz düşünelim. Benim aralıkta. Hadi ya. Valla. Bu adam bir sene onun derdini çekti. Allah muayenem geliyor. Allah muayenem geliyor diye. Benim de hazırlandaymıştır. Daha doğrusu benimki Allah muayenem geçmiş diye ben durum uyandım. <gülüyor> Sen demek ki... Senin ne kadar tatlı bir geçme oldu? O kadar bir şey değilmiş. İhbara yani ya. ne ne kadar kadar girer, ihbara. 6 aydan 55 yedim. 6-7 aydan başlayan taksitlerle. Çok Hı -hı. güzel. Ee, i̇yi. Benim de geçmişti, haziranmıştı. Ee, önümüzdeki günlere bakacakmıştı. Millet o kadar heyecanlanıyor ki bu muayene konusunda ya. Bakalım ne olacak muayene. Şey gibi, sanki Anadolu Sesi sınavına gireceğiz ya. Ama öyle oluyorsun ya, bu sanki... zorlaştırdı diyorlar. Herkes şey diyor, e, 2008-2009 arabalar geçemiyormuş diye. Yani 98.000 ben... model araba sahipleri ne yapsın? <gülüyor> Semit'in bahçesinde üniversite sınav sonucunu bekler gibi bekliyordum vallahi İbrahim abi. Hadi acaba geçti mi acaba geçti mi diyerek. Ama geçti değil mi sonda? Geçti, geçti hakikaten de ve pırlanta gibi geçti dediler. 3 yani. tane hafif kusurumuz var ona rağmen geçtim. Kusurum Neymiş kusurun? Ne? Öyle kusurlarını da veriyorlar. Kalık diye bir şey var şöyle de, formda. <gülüyor> i̇şte rotlar biraz gevşekmiş. He. Ondan sonra... Rotlarını sıktır neymiş o farlar Allah'a yan bakıyormuş şöyle bir şeyler dedi. Hadi ya ona rağmen veriliyor muymuş? Ona rağmen veriliyor. Vay sonra. be arka lambaya bir şey demişler. Mi? Yok canım öyle kırığa çıkıyor bir şey demiyorlar. Kırığa çıkıyor bir şey yok. Yani herkes ki... giy. Cillop gibi arabası olsun demiyorlar ya şeye sürüşe engel olacak tehlike oluşturacak bir şeyler, şeyler var, var. Evet. yoksa kaporta çizgi çirkin. Efendim Git aynı zamanda süsü var falan bunları demiyorlar Arabanın içinde sigara içilmiş. Güzel <gülüyor> <gülüyor> temizleyip gelmiş. Arka camda canısı yazıyor. Böyle <gülüyor> şeyler yok yani. <gülüyor> ya milyon dolarlık cipin en büyük özelliği ne? Bütün koltuklarının dünyanın en yumuşak derisi olarak Ceylan değil, derisi. He. Değil, Çeylandi. Ceylan değil mi ya? Daha iri bir hayvan. Meclis Ceylan. Ceylan oldu, olay çıktı falan. Daha yumuşa varmış da şimdi Ceylan derisi bu kadar laf olmuş. O birazdan söyleyeceğim materyal olduğu zaman çok büyük söz oldu. Yani zürafa, Toşbili mi? Zürafa, Toşbili'ne yakın, daha büyük bir hayvan. İnsan oturamaz ya. Toşbili daha toşbilsen. büyük bir toşbil <gülüyor> mi, daha büyük bir hayvan mı? Valla daha büyük bir hayvan, e, dolayısıyla daha büyük bir Toşbili. Filtoşbili. <gülüyor> <gülüyor> Filtoş. Filtoş maalesef. Gergede toş Gerget toş değil. Biraz çocuklar hep kendinizi şeye veriyorsunuz. Böyle şey gözlükleriyle bakıyorsunuz. Ak göz. Fil toş billeriyle bakıyorsunuz. Daha biraz daha geniş düşünün. Geniş bakalım. Dil. Gen e toş. Balina Toşbili. Balina Toşbili doğru cevap <gülüyor> olacaktı. Ciddi Balina Toşbili. Kompil Balina Toşbili'ni ba oradan döşemişler. <gülüyor> e tabi şimdi Balina. Sen diyorsun ki oho kaç Toşbili. Bir Toşbili'den zaten bir, arabayı bir araba döşüyorlar. <gülüyor> ee, ve o kadar pamuk gibiymiş ki. Oturan pişman oturmayan bin pişman diyorlar. Dünyaya kadar para <gülüyor> veriyorsun Balina Toşbili'ne mi oturuyorsun? <gülüyor> Valla Balina Toşbili'ne güzel güzel oturuyorsun. Yumuşadık aaa. Oh! Ya gibi kayıyor araba. Ee, hem zevki sürüş keyfi yaşatıyor sana hem hakikaten ayrı bir keyif. Ee, bunu düşünenler e, güzel. Keyfinin <gülüyor> çok çok ötesi diyor. <gülüyor> Isıtmanı mıymış o koltuklar? Çünkü ısıtıldığı zaman büzüşürsün. Yok o kendinden Koltuk ısıtmanı... pis, pis bir şey olabilir. <gülüyor> Valla en büyük özelliği buymuş ve dünyanın en yumuşak derisiymiş. Bunu haberiniz olsun. Balina derisi açık sularda çok soğukta bile. Ee, formunu koruduğu için zaten özellikle tercih ediyorum. Soğuğa, sıcağa bir o kadar dayanıklı. Koku yapar ya. Büzmatik yokmuş yani. Koku yapmıyor Hayır yok gibi demiş. Cillop gibi demiş. Detaylı iç temizlikte de bayağı bir kolaymış işi. Adamlar <gülüyor> beyanınızı <gülüyor> <jedenuzu> vermiş diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaten temizlik yaparken mesela ustalar bırakamıyormuş. Böyle ustayı bırakıyor musun? İki saat sonra hala detaylı temizlik. seviyorum <gülüyor> Ay i̇ğrenç, ay ay. iğrenç detaylar biliyorsunuz kaç milyon yemiş araba araba önemli değil 1.6 milyon dolar canım yani no, söyleyeyim motor hacmi'dir o hayır 840 beygir o He. <gülüyor> 1.6 4 kapı 4 ee, güzel. güzel yani çirkin bir araba öyle söyleyeyim hani dünyanın en çirkin jepleri var rahat. ya <gülüyor> rahat yani rahat paranın rahatlığını sürmek isteyenlere keyifli bir konfor sunuyor Vay be kurban olduğumun balinası. <gülüyor> Biz de diyorduk bu balinalar ne oluyor ne bitiyor diyorduk. <gülüyor> Halbuki balinalar neler oluyor bize diye. Neresine kurban neresini diye soruyorduk ve artık onun sinesine diye devam edemeyeceğiz galiba. Evet. Bazen... Onun başka bir, o nasıl, o nasıl bir türküdür hangi ağızlara yakışır onu söyleyemeyeceğiz yani. <gülüyor> ya bir şey soracağım balinalara, böyle... balinalara şey yapmıyorlar mıydı ya O balinalar şarkısını bir sürü... koysana bir taraftan da kardeşim Maalesef Ben o zaman şey ya Moruk koysana o şeyi ya. Moruk o? derken Aa, Sen bilmiyorsun Oktay'la biz burma Hatta yeni şey bulduk biz şef Ne Şef, şef mi şef. Benim haberim yok ya. <gülüyor> Benim adım açıklamalar yapıyorsun korkuyorum Yok morukla başladık da ben sabah sana arabada söylemeyi unuttum Benim arabam yok ya şu anda çocuklar çok büyük sıkıntılar içindeydim. <gülüyor> e, Faiz iç döşemeleri tamamen Balina yaptıracak. Tabi canım haberi ben o, onun için şeye. Olur olmaz Ankara'da Şarkı bu işi abi. yapan en büyük ustaya götürdüm. Ya bu adam kim ya her televizyonda ben bu adamı görüyorum. Which one? Profesör doktor mu bu? Ahmet Oktay Demirci'nin statü Profesör mü bu? Doktor Ahmet bu? Maranki. Doktor. Hı. Şifalı bitkiler konusunda uzman olan. Gece 11'den sonra yemeyeceksiniz. Safra zarar verirsiniz arkadaş demiş. Ne yemeyeceğiz abi? Maranki ama. ile hiçbir şey. Yok Maranki... ya. Yok ya. Aç açına yatılıyorum. Uyumuyorsunuz. Bir kabak tatlısı yemeyeceğiz mi? Profesör Ahmet Maranki. Yeni in olan doktor. Hı.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 ya sakın. sen benim özel hayatıma ne karışıyorsunuz? Profesörüm doktorum var benim ya. konusunda şey diyor işte. E, şeydi temizlik. Detaylı e, temizlik. E, evrensel temizlik mi ne? bunun bir adı var. Günde bir elma. Bütün vitamin ihtiyacını karşılar. Kabak G çekirdeği erkeklere faydalı. <gülüyor> <gülüyor> Kim dedi geçen hafta kabak çekirdeği? Bu size çok faydalıymış. <gülüyor> kabak çekirdeği Kimli oturup bunu yiyeceğiz işte. ya. Ha? Çok güzelmiş bak ilk <gülüyor> defa adam gibi bir şey söyledi Aa, elmayı tamam geçiyorum da Elmayı to otur kabak çekirdeğini şifa niyetine ye yani bundan daha güzel bir faydalı bir şey. Bugüne kadar ne diyorlardı brokoli diyor yok efendim hacı yatmaz yiyin diyor. Ya hacı yatmaz diye bir şey var mı onu biliyor musun? Hacı yatmaz ne ya? Hacı yatmazı çiğden yiyin falan filan diyordu hacı şimdi ya. kabak çekirdeği ne kabak kadar Kabak çekirdeği güzel. gerçekten çok, bu da ayrı hacı yindeki yavanlık yok yani. Ayrı bir çıtır çıtır böyle abanamıyorsun ona ona nezaket istiyor kabak çekirdeği Mansur. yemek ayrı bir özen istiyor. Dediğim duyuldu mu Mansur mi? dedi. İyi güzel duyulmamış. Ee, bol bol soğan yiyin rahat şey yapmak için demiş. Mansur'la bağdaş bir hastalık söyleyebilir miyim? ile ilgili bir Doğru. şey mi? Hayır, evet ondan sonra e, bakıyorum sivilcelerden nasıl kurtulursun arkadaş? Ya Sıkarız. kabak çekirdeği. Yok abi kabak çekirdeğini abanmayacağım birden. Sonra şey verirsin. Fazlasını sivici olarak şey yapıyorsun, atıyorsun. Şimdi, şimdi bir kere beden temizliği için sarımsak çok tüketin demiş. Ondan sonra aynı zamanda tifo, difteri, grip. Ya sene olmuş 2009 ne tifosundan bahsediyorsun, bed difterisinden bahsediyorsun. Difteri diye şey mi olur ya? En fazlasından tavukları diftip şeyin içine koyarsın, pilavın <gülüyor> üstüne koyarsın. <gülüyor> Bak işte tam böyle bir adam ya. Bak şu şuradaki açıklamaları anlatıyor. Akciğer ve bronşları dezenfekte eder. Broş mu? Ateş düşürür. Ses kısıklığına uğrayanlara da adam... Ne yapıyor bu? Kabak çekirdeği mi? Sarımsak sarımsak. sarımsak. Ama hep sarımsak ne güzel. Kabak çekirdeğinden gidiyorduk ya. Ergenlik sivilcelerin üzerine sarımsak olduğu gibi sürülürse yara izi bırakmadan sivilceleri yok eder demiş. Ergenin derdi zaten güzel kokmak, güzel görünmek değil mi? Sarımsak yani. kokusuyla sokaklarda dolaşınca baba o o geçirecek o önemli. O kısır döngüye sokar ya. Sarımsak suyuna belense gene kurtaramaz kendini. Ondan sonra başka ne demiş? Bisküvi yediğinizde on dışar dişinizden çıkarmak için 5 dakika uğraşıyoruz. Acaba o bisküvi midemize ne yapıyor arkadaş demiş. Yapışıyor içine komple bisküvi yapışmış. Bir o kere, kere artık hiçbir şey yaşanmıyorum. <gülüyor> halı sağlar kalp krizine sebep olabilir demiş. Bak hayır. Bu adam yeni kitabı çıkmış da mı bu Kalp krizine şey değil ya? de kalp kırıklığına neden olabilir ya. O hırs falan dün bizim halı sahada da tatsız olaylar yaşandı. İnsanlar birbirlerinin kalbini kırmışlar. Okay? Valla kalbini kırmışlar. Ya, yazık ya. ya. Yazık hakikaten yazık. Ya. Yani hocamızı bak dinleseydiniz hiç şey olmayacaktı. Onu bir gündüz programı yapsınlar. Ben başka türlü demiyorum Bak şu anda gideceğim öğlenliğin doktora özümü seyredeceğim yani. Neymiş ne değilmiş gene bağırsak sorunlarımla ilgili. Eminim ki çok detaylı şeyler bulacağım. <gülüyor> çekim yasasını biliyor musunuz siz? Çekim yasasını. Çekim yasasını bilmez biz ama onu ayrıntılı bir Newton lazım. Newton'un çekim yasası? profesör hocamızı. Maalesef işte dünyamız Newton'un çekim yasası efendim en basit kaldıraç olmadan kontu piziyle yöneldi. Bir <gülüyor> kaldıraçtırsınız saydılar ya. Compete learning to fly yuzis.com radio today. Bir anla değişir vaziyet. İlerleyen dakikalarda dinleyişiniz güzel şarkılardan bir kulle diledik. Buyurun efendim. <gülüyor> Buyurun. Buyursunlar buyursunlar buyursunlar çekim teorisini gündemdeki yerinde kaybedeşinden 2 yıl sonra konuşuyoruz. Neydi o? Secret mı? Secret. O mu? Çekim teorisi. E tabi canım biri bana gelsin o da sensin yani özet olarak bu. Çekim Gelsin gelsin gelsin dediğin zaman çeke çeke gel geliyor. Kozmik Va bilim ya kozmik bilimi anlatan işte, bunu bilim. da ki. yazmış şey neydi? Ahmet Maranki Heh, ne güzel. Düşünce yapmış. çok önemli. Güzel göreceksiniz, güzel düşüneceksiniz. Hayatınızdan lezzet alacaksınız arkadaşlar Hayattan lezzet almak mı? O ne ya? Hoşuna ya. gidecek lezzet alacak Gerçekten bal alacaksın diğer bir deyişle. Mu, bunun muhalife hayattan lezzet alma Alan adamın muhalif insan zehirler köşelerini bloke eder, kapatır içine intihara kadar götürür demiş. Ya bu O derece diyorsun ben ya? böyle anlamıyorum ya bana kabaatle falan anlatacaksın yoksa başka türlü anlamıyorum. Bilimsel ben yani. anlatayım istiyorsun. Ya sana. bilimsel değil görerek anlatacaksın. Neden? Mesela şey diyor tamam doktor şey diyor bilim, ki. bilimsel anlatacaksın. Yapamazsan diyor. Çok diyor sıkıntı olur sana diyor. İntihara, depresyona kadar gider diyor. E doğru. Kabız adamana bir, bir kabaat yüzünden. Ne? Bir yüzünden büyük bir bunalıma, buhrana yol açabiliyor insan. Biz bu kabaat deyip geçiyoruz. Yani o yüzden ee, Ahmet Maranki'nin belki de en büyük eksiği insanların anlayabileceği şekilde kendini ifade edemememesi Valla ondan herhalde anlamı şöyle konuştuktan sonra şöyle demiş Bunların hepsi bilimseldi demiş Hücreleri bloke eden bağışıklık sistemini düşüren etkenlerin arasında Hava, su ve toprak var Ateş hava süre, Ateş yok mu? Avatar'a gider ya Bir eleme tatladı ya avatara gidiyor <gülüyor> Avatar'a gider hocam <gülüyor> Demek Adam öyle işte Bir şeyleri saklıyor hocamız ben size söyleyeyim Su artık 50 yıl önceki su değil Hava 50 yıl önceki de hava değil Oktay ben artık hiçbir şey seslenmiyorum. <gülüyor> Diyerek böyle... E, ...bir takım tavsiyelerde bulunmuş. Bütün gazetelerde... Bugün açın televizyonu göreceksiniz bu adamı büyük ihtimalle. Ay peki. Soyadı neydi? Maranki. Maranki. Maranki. Profesör Prof. Prof. Ahmet Maranki. Evet, e, sözünün enteresan sözlerinin ciddiye alınması için böyle bir e, şey yapmak lazım. Değişik bir soyadına sahip olmak lazım. Böyle biraz doğuyu, gizemi falan çağrıştıran bir soyadı. Maranki ben yani bu soyadı yüzünden. Şimdi demirci olsaydı doktorun soyadı. Bir, bir şey olmaz mı? Diyeyim? Bizden ben... biri belli. ki deyince doğudan mı gelmiş gizemli Hint bilimlerini mi öğrenmiş Çin sırlarını mı bize taşıyor falan diye düşünüyorsun. Ya ben mesela şey diye açıklama yapsam ses getirmez miydi ya? Bu prostat için kabak çekirdeği yiyin arkadaşlar diye. Kabak çekirdeği? Hem <gülüyor> bir taraftan kabak çekirdeği yiyerek verseydim bu açıklama hiç olmazdı yani. Niye <gülüyor> ya canım o kendisinin de belli sıkıntıları var. Ben bununla yendim. Çekim yasasında şöyle açıklardı Oktay Demirc yani. <gülüyor> Çek, çekim yasası ekime kadar çekmezseniz diye böyle bir şey yani. Ülke <gülüyor> ee, kabak çekirdeği yeme tabii. Ki. Çekirdeği. Kim ciddi ya ama mananki olunca söz konusu. Doğru. O zaman işte çekim yasası diyor. Aa kabak çekirdeği eksik etme diyor. Sarımsak bir taraftan. Kıt kıt kıt sarımsak yesek o zaman çöşeceğiz. Ya yok ben de artık gibi. Bana birisi zaten sarımsakla geldiği zaman ben bir dur derim ya. Bir sakin ol derim Ahmet hocam derim yapma derim etme derim ya. Sarımsak sarı. kendisi de kötü kokmuyor bu arada. işlenmiş hal birinin ağzından gelince sarımsak kokusu. Yeter sonra çirkin. Evet yani o saf hale iç böyle sarımsak suyuduğunda falan ki güzel kokusu hakikaten çok güzel bir koku. Ya şeker kardeşim siz sarımsak soyarken şeyli hani artık yeni nesil soymayı biliyorsunuz kabuklu sarımsak dişi konur bıçağının üstüne lakar diye ya, Doğru söylüyor. Onu Ama onu elinde soyarken... bile iğrenç bir koku bırakıyor. Yapma gözlerine. Elde de söylüyor. kötü değil. Başkasının ağzından doğru, içinden doğru. yükselen sarımsak kokusu kötü. Evet. İçten gelen sarımsak kokusu bir çirkin. İçten arkana. gelen sarımsak. <gülüyor> Ona yeni şey ne yaparız yani o sorun değil. Yani kitabımızın içten gelen sarınsa. Bir uyduruk haber var. Vereyim mi? Fayda ben onu ciddi Aa, var benim var? çok ciddi bir haberim ben var. Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlik uzun süredir devam ediyordu Ve Lüb Lübnan İsrail'i alt etti. Nasıl alt etti? Nasıl alt etti? Ee, Nasıl alt etti? E, yendi. Ve iki tonluk kumusla ee, İsrail'e ait olan rekoru kırmak suretiyle Humus rekoru Dünya humus rekoru rekorunu kırmış oldu 300 kişinin hazırladığı 2 tonluk humusta 1350 kilogram malzeme 400 litre limon suyu ve 26 kilogram Tuz kullanıldı Humus kimin milli yemeği diye şimdi büyük tartışmalar var Humus bilmiyorum ama Güzel yapan yerler var tereyağlı sıcak humus var hmm. Yersin sabaha kadar Humusu kimin biliyoruz biz Biz mesela burada 3. bir ülke olarak ...kimin biliyoruz biz? Bizim söyleyeceğimiz şey... ...gerçekten ortamı gerebilir... ...Hatay Mutfağı'ndan... Evet, ...Hatay'a Mutfağı. Hatay da en yakın yer Lübnan benim Lübnan. bana göre. O zaman Lübnan'dır. Bence de Lübnan'dır yani. Çünkü kim daha yakınsa oradan çıkar diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oktay Demirci <gülüyor> yani. Yanlışımız varsa söyle yani. Allah Allah. <gülüyor> evet. Aa, bu arada Kavelli geldi ya. Ünlü modacı Kavelli. Kavelli. Kavelli. Kavelli. Humusun Geri bu geldim. kadar patlamasının sebebi de şeyin e, vejetaryanların şeyi ya. Et yeme. Derler, et yeme. Protein Hakikaten kaynağı. yani o humus yoksa başka şey bu kadar şey değil. Brokoli mesela bizden yayıldı falan diye kimse şey yapmıyordu. Humus bir de lezzetli. Hem sıkıcı hem lezzetli olan ne var dünyada? Hem sıkıcı, hem hem sıkıcı de... gıdaları düşün. Ha, yani işte şey. Sanatlı... malzemesi sıkıcı olan. Yani. Evet, doğru öyle. Başına, ama humus... onun içine sarımsak, sarımsak benim üstüme de sür sür ye yani öyle bir şeysi var. Sarımsağın öyle bir özelliği var yani. Seni erotik yayınlar yapmıyoruz. <gülüyor> ya erotik yayınlar. Seni yememizi söyledin Fahir'e. Ahmet Maranke güzel diyor. Oralarınıza buralarınıza diyor. Sarımsağı sürün diyor. O deyince bir şey olmuyor da. Fahir Öğünç dediği zaman mı acaba? Ama bak, Size mesela, Çin tıbbından, doğru. Çin mutfağından en güzel örnekleri ver. Fahir Öğünç mesela sarımsakla güzel olur. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'u yavan olur. Evet. Yavan olur doğru. Ama mesela Fahir Öğünç düşünüyorum. Öyle mi ya? Çıtır çıtır gider. Olur. Çıtır çıtır. Evet. E, bu Kavalli e, Günay ay ay dün dün günay ay ay ay dün Hiç alkışlar dostlar Modern da kalya nedir Kavallı kavallı ee, kavalli ülkemizi adeta salladı geçti ee, geçtiğimiz gece bir eğlence bir coşku göbek attı dansöze 200 euro yapıştırdı kavalli şey durumuna mı düşmüş <gülüyor> yüzü kızarmış Alman turist durumuna mı düşmüş Vallahi yüzü kızarmış Alman turiste döndü çünkü sebebi de baklava çünkü ee, baklava Neden yine... yüklendirmiş baklava <gülüyor> Birden abanmış, abanınca da tadını doyamamış ve garsondan da şey demiş gerek Bak paket yap bunu otele götürsün <gülüyor> ee, Onun bir coşkusunu yaşamış, sonra kendisine üç kişilik masaj yapılmış. Nasıl bu kadar ağırlanmış hani bir herkes laf sokuyordu ya, geçen seneki kıyafetleri getirmiş Kavalli diye. Ya diyor. bırak geçen sene bileydim demiş Kavalli, ben Her sene getirdim ya, <gülüyor> baklavayı bilmiyordum ki demiş hem başta. <gülüyor> Hatta ee, erken giden de Kavalli benim tuttuğumun takımın maçı olduğunu hatırladım. Ben gidiyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar diyerek. Serdar da burada yok mu hiç otelde şey bağlantı? O, o, otelde özel. Özellikle... Bir, bir baklavasını söylerdim. Maçı Serdar da öyle kuru kuru ya da seyretmek yok tabi. Yani bal şeysi yaptırmış, masajı yaptırmış. Bal dedi. masajı mı? Ha, bal hmm. döküyalı olmuş Kavalli hakikaten. E, eşiyle beraber geldiği şeyde. içeride birki eşinin üstüne güzel dökmüşler balı. Bunun üstüne balı dökmüşler böyle. Bunu demiş paket ya paket. Kıyafetlerin üzerine <gülüyor> bal dökülmüşler. Nasıl çıkacak bu? Nasıl çıkacak demiş. Ya adam vallahi var ya gecelik 7500 euroluk odada kaldı ya. Benim en çok zoruma giden de o oldu ya. 7500 euro. 200 euro da dansöz masrafı. Ben o masrafa, zannetmiyorum ya. Nasıl ya? Yani otellerde böyle ünlüler kalsın diye şey mi yapıyor? Ama yiyorlar. kavalliyi de herkes biliyor. Yok yok. Herkesler Ama biliyorum. doğru doğru bu kriz oldu ya. Şeyde kalmıştı Nerede kalmış? Force Seasons'da mı kalmış? Ya onu veremiyoruz otelciğim ya. Evet, July'da çıldı ya İşte herkes bütün dinleyicilerimiz oraya hücum ederse ne yapacak doğru, otel yönetimi? Doğru doğru. Diğer oteller bize laf Söylediğini düşünerek isim vermiyoruz çünkü bir rizdam olmasın diye. Ee, yani çok istiyorsanız risk altında kaldığını 14. kattaki süitte kaldığını <gülüyor> orada öyle söyleyebilirim. Yani bunlar kulaktan dolma bilgiler tabii ki bilemiyoruz bizim. tamam orada kalmış. Kavallı'ya yani. yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre. Hadi bakalım. Böyle güzel bir hep demiş geleceğim demiş ya. Her sene geliyorum oğlum ne güzel şahane geliyoruz burada dansözümüzü oynatıyoruz. Rakımızı içiyoruz baklavamızı içiyoruz. Esprilerimizi yaptık demiş. Ballarımızı döküyoruz. Oramıza döküyoruz buramıza değil. balımızı sürdük. Kıyafetlerimizi gösterdik maçımızı seyretmeye gidiyoruz demiş. <gülüyor> Tam bir futbol fanatik kavalli. Bu arada Seren Serengil boşandı falan kötü huyu var kocasının diyorlardı ya Mısa'nın Mısa'nın kötü huyu Mıhsan. neğer kımarmıştı. Aa. Kumarmış. Musa'ya hiç yakışmadı. Kumarcı Musa diye e, herkes tarafından bilinen bir e, değerli e, şeymiş. Hem internette. Yalan böyle. olabilir mi ya? Yalan olamaz. Kumar yalan olamaz. Musa'ya yakışmadı. Çünkü Musa'nın bir kötü huyu vardı benim bildiğim kadarıyla. Herkesi kendi gibi bilmesi ve <gülüyor> en sonunda söyleyeceği sözü en başta, en başta sözü söylemesi. Musa'nın kötü huyları bunlar. Yoksa kumarda falandır. Fıst... Ve işkolik olması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kötü huyu oydu Musa. Nın. İşkolik. Musa ile ayrıldılar mı şimdi kes? Musa masayla başa gitti msa. 25 yıl sönmeyen ampul diye bir uyduruk haber var. 25 yıl sönmeyen ampul yakalandı. <gülüyor> 25 yıl boyunca kullanılabilen ampul. İster misiniz siz böyle bir şey? Aman bir değişiklik olsun. Üstü nasıl sinek pisliği olur biliyor musun o ampulün? Ya bir de yani bir o veremeyecek hale gelir o. 25 yıl sonunda bittiği anda öyle bir bocalarsın ki bir daha 25'lik mi alalım ömrümüz ne kadar diye düşün şimdi buraya aldım bir tane 25'lik 25, 25 evet. sene sonra bitti ben oldum 60 yaşında 25 sene sonra lan bir daha şimdi 25 senelik mi alsak bir senelik falan alsak bir gerisini başkası mı düşünürsün dersi yani Ya sonlara doğru biraz daha az kullanırsın çünkü günde 4 saatten daha az kullanırsa yaklaşık 50 yıla kadar kullanabiliyorsun yani hmm. onu artık idareli kullan Evladiyelik, kızın Eşe çeyizini değilim. atarım ben bir tane. Tabii canım, birkaç tane, tane at. Ha. Çok güzel hediye, fiyatı da çok uygun, 50 dolar ya. Ben e, hemen de bir kez duydum ama bu arada. Ne? Şeyden önce ampulden Hı. önce lafımı söyleyeyim. Şu ampul bile senden daha fazla çıktı. <gülüyor> ne, hiç anlamadım. Ben. Şu ampul bile senden daha fazla çıktı. <gülüyor> Lafım şimdiden hazır. Ha, ekeç kızın ciğizi falan diyor. Bak. Nasıl diyeyim? Ya yani kız babası böyle işte. Şimdi Daha 3 yaşında çocuk çeyize hazır. Çeyize hazır değil de bence Ege'nin Ege çeyize hazır olması. E damat yiyecek sizin damat. Ama Asra'ya gittiler ya hafta <gülüyor> ha. sonu. Ha. ...gördüler, geçirdiler, baktı. Herkes öyle... ...bütün kızlar babasının dizinin dibinde... ...oturmuyor sonsuza kadar. Gidiyorlar, ama sırada yuvadan. size çok güzel hediye alacaktım bu arada. Ya okta yer gittiğinde güzel güzel... ...ne bileyim bir şekerlik getiriyor. Tahta bir şeyler var abi. Bir Orada niye almadın bana tahta bir şeyler? Vallahi çok güzel. Çift bir şeklinde kürdanlığı niye getirmiyorsun? Niye ya almıyorsun canım? abi? Hem ucuz onlar. Çok ucuzdu ama daha Oktay pahalısına yöneldim. <gülüyor> ondan sonra onu almayınca... ...şey... Hepinize bir tane böyle masaüstü yazısı getirecek. E getirseydin. Fahir Öğünç, Oktay Demirci. Stüdyoya girdiğimizde masamızın önüne koyalım. Şimdik senin köşesinde Ege Kayacan diye koysak. Benim güzel hediyem var akşam. Fahir sana var. Ege sana yok. Hmm. Bana kadar mı var yok. Sana, sana kadar var. Her Çünkü yeri. Ege'de zaten olan bir şey. Akşamki programda veririz. Verir, Birkaç dakika öncesinde. Üstelik hiçbir yere gitmedim Fahir. Bak öyle düşün. Ha. Gitmeden almış. Üstelik tahta da değil. Tahta değil mi? Oktay ben tahtaya beni öyle bir alıştırdı ki. <gülüyor> tahta, Benim Oktay'ın hediyeleri köşesi var evde. Annemin <gülüyor> evde duruyor yani. <gülüyor> Toplayayım dedim. O kadar ahşabı nereye koyacağım diye düşündüm. Biz bir tahta yaptık. sigaralık Zaten... var. Tahta şekerlik var. <gülüyor> Topaç var. Tahta girpi var bende de. Ondan sonra dur güzel de var mı? Tahta da. çanaklar var. Vallahi hakikaten Oktay ahşaba doyurdu beni Arı şu işte kısacık o, ömrümde. Onu yarın bir gün evde böyle bir zor durumda olursan yakıp ısın diye ben o tip şeyler yaptım. Oktay ben de işte abi. o isim yazıldığı şeyi alacaktım. Ondan sonra o biraz e, pahalı, pahalı geldi. geldi. Kaç dedim, paraydı gözünü seveyim Egeçim. Şey kaç paraydı gözünü seveyim bak gözünü seveyim ya. Var mıydı Oktay Demirci diye yazan? Yazdıracak Yazdıracak canım. Yazdıracaktım canım. Abi kaç lira? Tahta üstüne yakma tek... 5 lira ya ben sana söyleyeyim. En fazla ben o piyasayı biliyorum. 7,5 liraydı. <gülüyor> Ben de dedim ki çok olur bu. Çok olur. <gülüyor> Rizikler olsun. Tamam, Ay, 7, 7, Tevfik 30... Fire'ı öğünç yazdırıyorsun ona. Çok uzun. E boşver. Tekin 4'ü hallediyordum. Gene cimriliğim tuttu. Ya, ya valla hakikaten sinirlendim cık, cık. ya. Ben bu arada Oktay Demir'in aldığı bütün o topaçların falan fiyatını öğrenmiş oldum. Bir Amasra gezisinde. E tabi işte hepsini ben ondan aldım. Hatta mesela evde şu anda işte... bir, bir torba şey var. Amasra hediyesi var. Sen başka bir yere gittiğim bir yere zaman sanki oradan mı? gitmiş oradan almışım gibi torbanın içinde. İşte Amasra üstünden geldik. E, Oktay'ın biraz yolu uzatmış. <gülüyor> Bu arada başka hediyelerin fiyatlarını da öğrenmiş oldum. Mesela sizin masasına bir süs olarak bağlama alırsak ne kadar <gülüyor> bir şey? ne kadarmıştı? <gülüyor> ne kadar almış? 1.5 lira işte. Bozuk para üstü olarak bağlama falan veriyoruz. Bizim o bağlamalar şeyde mi duruyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Burada. Toplantı odasında ödüllerimizin yanında duruyor. <gülüyor> ödüllerimizin yanında duruyor. Bir en iyi ödülü, ödülü var 3 tane de bağlama var. Ama manevi değeri tartışılır mı? Tartışılmaz. Asla. Ya Asla. da tartışılır mı? Neva eva. <gülüyor> Bilmem tartışılır galiba. Buyurun efendim. Evet buyurun zaten yani hakikaten kendinizi resmen çok affedersiniz. Siyah. Geyiğe verdik yani bu ne ya? Bu ne bir insan bir gazete haberlerinden bir şeyler şey yapar ya. Devşirir. Devşirme. Siyah ince topuk ofiste kadının güvenini arttırıyormuş. sadece giyme toz olur. <gülüyor> Hayır canım topuklu giyme hakikaten söz olur. Ee, güvenini arttırmakla kalmıyor. Çalışma <gülüyor> şevkini de kırbaçlıyor adeta. Güftesi nasıl durumun ya? Siyah, Siyah an... giyme toz olur diye Türkiye nasıl yani bu kadar net problemlere beyaz çizgili giyip ince gösterdiği. Türkçe başlar mı? <gülüyor> siyah giymez olsun. E ne yapayım yani? Gece daveti var abiye bir şey giyeceğim. Siyah giyersin yani. Biz tabii canım siyah asildir zaten. Ama ya. diyeceksin ki köy yerinde niye abiye giyiniyorsun? Kavalliye böyle bir şey diyebilir misin? Adam geldi siyah dışına. <gülüyor> Kavalliye siyah giymez olsun. Efendim? <gülüyor> yani. Forbes'un Forbes. yaptığı araştırma. Forbes, Forbes. Forbes şey dergisi For değil mi ya? Forbes. Topuk, falan ne? Topuk, ben... topuk çok güzeldir topuk. Siyah, topuk ince dikeninden topuk. bahsetmiş. Şık ofis modasını yaratan kadınların olmazsa olması siyah ince topukmuş. Ee, kadın bunu giyince e, daha bir havalı ve kendine güvenli gidiyormuş işlerine. Bir de oğlunun topuk sesinin gerilimi vardır ya... Tak, tak, tak, tak, tak. ...diye yaklaşıyor ama işte işten otoban belgelerim mi geliyor, sarı zarf mı geliyor... ...bundan korkar insan. Ben ondan değil de şey o heyecan yaratır ya. Kim geliyor... Yani o ses bana ninni gibi tıkır tıkır. ya Tuğçe o ses San gibi. geliyor. <gülüyor> Tuğçe, hakikaten Tuğçe San yıllarca şeyle geldi yani. <gülüyor> Tuğçe San nereden çıktı? Dol kopupa geldi. Diken diken oldu ya. Günaydın efendim. Günaydın. Hayır. Beyefendi çok kötü geliyor sesiniz. Ya araba kullanıyorum ve kulaklıkla konuşmak zorundayım. Ama Hayır. öyle değil. Ya araba kullanacaksınız ya yayına bağlanacaksınız beyefendi. Öyle mi? Valla bir saat çekme durumunuz olur mu acaba? Hemen çekiyorum. Bu arada... yani tamam. ee, Şimdi... Ama hala aleti kullanıyorsunuz beyefendi. Aleti kullanmayın. Alet kullanma yok. Bir dakika. Şurada durayım o zaman da. Kimsiniz hocam siz? Ee, Doktor Jivago ben. Hey yavrum be. Doktor Jivago. Bak bu aralar andığımız adam geldi. Geçen, geçen gün sizden bahsettik. Duydunuz mu hocam? Duydum hocam. Duydum ya. Ama ben şunun için aradım. O az önceki türküyle ilgili bir teknik hata yaptınız. Onu düzeltmek istiyorum. Hemen düzeltelim. düzeltelim. Şöyle ki halk türkülerinde ilk dörtlüğün iki mısırası... Ana fikirle ilgili değildir. Sadece katil olsun diye söylenir. Sondaki o, değil mi? Sıra. Aynen öyle. O A, A, B, A. Giyme... Sondaki A'ya bağlamak için. Aynen öyle. O yüzden siyah giyime söz olur. Beyaz giyime söz olur. Tamamen o türküde katilayı uydurmak için beğenmiştir. Bu arada bolu türküsüdür. Ben de bolu bol olduğum için ha, direkt ha. ilgimi çekti. Doktor Bir Civan'ımdan de... dinleyelim o zaman ya. Bir de... <gülüyor> İş, i̇şten çıktım eve gidiyorum. Şimdi bir de Ege sana Facebook'tan mesaj attım. Almadın mı? Almadım vallahi hiç haberim yok. Bize niye atıyorsun doktorum Civan'ım? Yeni diziye başladım diye herhalde. Yok onunla ilgili değil ya. E, mesajımı okuyup cevap dönersen o mesajdaki meseleyi yerlere. Tamam. Niye niye öyle aranızda konuşuyorsunuz abi mesajda ya falan mesela? Ben... Pardon, e, Nazo öbür hattaymış. <gülüyor> ne Nazo'ydu? <gülüyor> Yine orada bakti. Bakacağım tane diyorum da o baktığı zaman siz de görürsünüz He, tamam. <gülüyor> tamam o zaman Bolulu Doktor Jivago. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ne Bolulu Doktor Jivago. Doktor Civa'nın Doktor Jivago ile ilgili bir şey olabilir mi ya? Tabii ki. Bilmiyor musunuz bunu? Doktor Jivago Türkiye'ye gelir. Biz biz biz biz. Ve e, ilk muayenehanesini açar cibi cibi. Doğu'da bir yerde. Doktor tabii Jivago değil mi o taraftakiler Doktor Civa'm diye. <gülüyor> zaman içerisinde ve güzeldi bir türküsü vardı. Bu arada doktor bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Altyazı camiasında. Flash forward'a değil mi? Flash forward'la beraber. Bu arada orada bir gerilim var galiba. Orada bir gerilim var. Ben de, dedim ya işte böyle bir birkaç kişi aynı formatı çeviriyor. Çok çevirenler ama biz gene bildiğimizden şaşmıyoruz. Tabii Gerçi çok... son bölümü çevirmiyormuş doktor. Keşke sorsaydık doktora. Geç çeviriyorum demiş. E bu saatte afedersin evine giden adam haliyle geç çevirir. Tadını bile ne demiş. Vallahi bekliyoruz. O zaman reklamlarla coşalım Reklamların hemen ardından da hayatımıza bakıp şaşalım bir anda değişir Radyo 3'desiniz modern sabahlar devam ediyor Sevgili dinleyiciler Macera dolu bir pazartesi sabah Ve o maceraların arasında ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan Küçük kütleler dinlemeye devam ediyoruz Buyursunlar <Gülüyor> <gülüyor> Bahir enstrümantal kurallara da getirmemiz gerekiyor. Bahir ceza aldığını biliyorsun değil mi Bunun cezasında konuşmamıştık artık yok artık Nasıl? ya Nasıl? Canım aldığında kurtulayım ya doğru. Evet ya Yok mu? E bu da şarkı abi Bu yani sözsüz diye mi şarkı olmuş? Enstrümantel... Şarkı formu, formunu mu konuşmuştuk biz? Şarkı formuna bir şey dememiştim Birinin söylediği cümleyle ilgili şarkı söylemek demiştim Şu anda ortada hiçbir şey söyleyen yok Ay oyuncak ayılar ne işe yarar ne işe yarar sevgililer? Oyuncak ayı kadar sıkıcı bir şey düşünemiyorum. Ya biz bilmiyormuşuz ki sıkıcılığı falan değilmiş. Oyuncak ayının tamamen esprisi içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasıymış. Ee, Şanlıurfa'dan İstanbul'a kargo... Şimdi bir anlam kazandı Ay. oyuncak ayı. <gülüyor> evet, o oyuncak ayıların içinde bol miktarda affedersiniz esrar maddesi kullanılıyor. Evet, evet. Ondan Zaten çocuklar şey... o kadar bağımlı ne? oyuncak ayım oyuncak ayım diye alıyor. Oyuncak ayımsız uyuyamam diyor. Niye uyuyamıyor? Harman geziyorum. O, harman ama... geziyorum diyor. Sen gidiyorsun. Oyuncak ayım kayboldu. Harman geziyorum. Yani ya Bir adım. şey söyleyeceğim. Şu anda bizi dinleyen e... genç arkadaşlarımız oyuncak ayısı olan genç arkadaşlarımız. Tabii hepsine SR keş muamelesi yapmıyoruz küçük kardeşlerimiz. <gülüyor> SR keş <gülüyor> değilsiniz. Değilsiniz <gülüyor> <gülüyor> ama bir ayılı ebeveynler, bir oyuncak ayıları, bir peluş hayvanları bir kontrol etsinler. O yüzden çocuk eline oyuncak ayısını alınca iştah açılıyor. Evet, Hemen abi, Ta tatlı istiyor, şey istiyor bana diyor, çikolata geliyor. <gülüyor> Böyle şeyler olabiliyor yani. Böyle şeylere dikkat. Aman ebeveynler dikkat diyorum, çocuklarımız tehlike altında diyorum. Ee, yurt dışından, yurt içinden çeşitli vasıtalarla bu oyuncak peluş hayvanların içine israr maddesi koyuyorlar. Çocukların çocukları. başına gelenlere bak ya. Çok uzun bir zaman önce değil, bir zamanlar çocukları uyusunlar diye kokain veriliyormuş. <gülüyor> Ne öyle şey bir yerde okudum ya bir çocukları rahat uyutma ilacı falan varmış özü kokainmiş yani hmm, kokainimi de aldım kendime güvenim geldi <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat uyuyabilirim at de kendi yatamda evet, vallahi eskiden çocukluğum eskiden öyle işte eczanelerde satılıyormuş kokain maddesi yani ilaç olarak çıkmış ilk başta diyorlar şifa şifa niyetine diyor <gülüyor> şifa niyetine diye şey yapmışlar ama sonrasında işte insanlar onu kötü kullanınca Otomatikman şey olmuş diyorlar. Yoksa çok güzelmiş. İlk çıkanlar öyleymişti. İlk çıkan kokayınlar çok güzeldi. <gülüyor> ama sonradan tabii bozulmuş. Üretici de merdiven atlarında imal edilmeye başlandığı vakitten itibaren bu maddeler artık vücuda zararlı. Çünkü... zaten pek çok insan sırf o yüzden uyuşturucu kullanmıyor ne kadar güzel. Ya ben bunu bu uyuşturucu imal eden adamın elleri temiz mi değil mi nereden bileyim diyor. Tabii ki çok Yoksa önemli. Yoksa bağımlı olacağım, hapçı olacağım ama yani pis pis eroinlerle ben nasıl şey yapayım tam ortalıkta şeyler varken hastalıklar varken. Tabii bir ebeveyn olarak düşün. Ebeveyn nasıl dışarıdan o maddeyi almıyor? O maddeyi derken yiyecek maddesi almıyor. Esrar, maddesi. Ha, Esrar evet. maddesi de şimdi dışarıda satıcılar var. Sokaktan bir şey alınmaz çocuğa bunu. Sokaktan simit alınmaz. Sokaktan o alınmaz. Ne alacağız? Simit almak için simit saraylarına gideceğiz. Doğru. Esrar Sarayları da Bunlar yani bunu saray kavramının <gülüyor> işe bir yerleşmesi lazım diye düşünüyorum. Yavrum her şeyin sarayı var. Niye sokaktan? Mısır Sarayı'nda. <gülüyor> Mısır Sarayı bak ne güzel. Ülkemizin pek çok bu konuda... Ne haber abi? <gülüyor> ne haber lan? Beverem ses. Piramitleri oradan alacak. Yani... Oradan alsın bence de ya. Piramiter, dışarıda nasıl bazen görüyorsun adam böyle macun satıyor. Mesela turşu alabilir miyiz dışarıdan? Artık kalmadı. Ya. Turşu, turşu suyu. Yok. Turşu o. suyunda da esrar maddesi koyuluyor. Bizim lisenin müdürü söylemişti. Köfte ve turşu suyunda esrar maddesi bulundu demiş. <gülüyor> Niye turşu yok hakikaten okulun Artık kalmadı ya. Artık çok modernize oldular. Deşifre ya. oldular. Çok <gülüyor> modernize oldular. Kapalı bir, kapalı turşu suyu mu satıyor? Evet abi ben gördüm ne güzel güzel turşu. Çok canı çekiyorsa çocuklar bir araya gidiyor marketten bir kavanoz turşu alıyorlar. <gülüyor> hem bir kısmını suyunu içiyorlar hem de kütür kütür korniş. <gülüyor> onları yiyorlar. O piyanistik kaptaki turşulardan mı alıyorlarmış? Pipiti batırıyorlarmış böyle Yok. diye çekiyorlarmış. Yok. Onlardan kalmadı artık onları da göremiyorum. Ne peki? Ne, Kavanozda tur... marka verdirtme bana. Bu Uhtay. öğrenciler turşu suyu ihtiyacını nereden karşılıyor arkadaş? Ola. Turkur. Turkur. Turşu. <gülüyor> <gülüyor> turşu <Türkçü> kurucuları. Turkur. <gülüyor> turşu kurucuları derneği. Turkur. Turkur. Turşu kurucuları Turcuları federasyonu. federasyonu. Turkur'a hoş geldiniz. Turkur. Turkur. <gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi e, kokonî ile kumarıyla <gülüyor> ne ne, diye bahsedeceğiz diye gibi geliyor ama bu kumar değil. En baştan onu söyleyeyim bu bir turnuva. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Texas Hold'em pokeri ile krize res çekiyor. Bu bu bir kumardır. Bu bir kumardır. Öyle olmasaydı yasaklanır mı hiç? Türkiye'nin Texas Hold'em Hold siteleri. Hold sitelerinin ötesinde zaten Türkiye'de bazı bölgelerde Texas Hold'em oynatılıyor yani. Bunu bir yarışma şeklinde Kere veriyorlar. merdiven altlarında oynatılıyor. Yok merdiven altlarında değil. Lüks otellerde oynatılıyor mu? Lüks yerlerde oynatılıyor ve de şey işte ödül olarak altın veriliyor, televizyon veriliyor, ayakkabı veriliyor, pantolon veriliyor öyle şeyler verildiği için. Haa turnuva, turnuva tipi. Şey düşün. işte bu bir yarış yani ne gibi bir, bir, bir güzel bir yasal şey yakalamışlar oradan. Valla Texas Hold'em Poker turnuvaları lisansla beraber 2012 yılına kadar e, Kuzey Kıbrıs'taki otellerde yapılacakmış. Toplam 1 milyon dolar ödülü turnuvada. Ödül de zaman içinde artacak. Yani, 1 milyon dolarla başlar. Güzel. Ödül 1, milyon, ödül 1 milyon dolar. E, Kuzey Kıbrıs'ta e, krize biz çektik abi diye Valla geçen sene biliyorsunuz benim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni zaten senden sonra koptu ilk, resmi, ziyaret i̇lk resmi ziyaretim <gülüyor> <süresi> <gülüyor> bir kumarhaneye gittim doğru yani bir, orada şeylerde bulunmak arkadaşım üzere vardı, tabii arkadaşım vardı çalışıyordu ve Hı -hı. baktım yani izledim iyi para var yani bu işte baya baya bir para var yani Hı -hı. buna da özendirdiğimize göre hiçebiliriz başka <gülüyor> <diyor> <gülüyor> Hayır, iyi para var dedim çok dönüyor tabii orada çok dikkat ediyorlar yaş itibariyle şey itibariyle falan Doğru. cebinde kaç para var öyle oh, babam giremiyorsun yani. Bayağı bir şey. Var. Poker profesörü diye bir adam varmış ya dünyada biliyor musunuz onu siz? Kim? Dan Kansan Harrington. Harington. Bir dolu adam. Yaşlı işte bir adamdır ya. O şey... Bakayım şöyle fotoğrafta var bir aile fotoğrafı çektirilmiş çünkü anladığım kadarıyla. Dan Harrington. yeni ayaklarda ilk sene 181 kişi toplamak büyük başarıdır. Turnuvaya bu kadar çok profesyonel katılması inanılmaz bir başarı. Ha dünya çapında mı turnuva? Tabii canım uluslararası Tabii, turnuva. Uluslararası turnuva. Şimdi... Ama zaten hep bu turnuvalarda olay şey, dünya çapı ünlü pokercilerle ben de aynı masaya oturayım diye millet paralarını veriyor. Tıkır tıkır zaten çok onların şey parası toparlanıyor. Bunlar maaşlı mı yani bu şeyler? Bu dünya çapı pokerciler. Pokercisi denen adamlar var. Bir de esas para kazandıkları şey, işte parası olup de ben efendim e, meşhurlarla Texas Dolli ile hmm. oynayacağım falan diyen adamlarla aynı masaya oturuyorlar o paranızı alıyoruz bir de fotoğraf çektiğim hoşçakal diye gönderiyorlar pek çok şey adam var yani ilk kez böyle bir turnuvaya katılıp kazanan pek çok isim var onları da işte böyle yem olarak şey yapıyorlar ah ben basit bir tezgahtardım burada bir milyon dolar ayrıldım siz de gelseniz de siz de paralarınızı poker'e verseniz ne kadar güzel bakın bir milyon dolar harca harca bitmez. Aa doğru çok güzel yatırım diye düşünüyor. Bin dolarla girdim, bir milyon dolarla çıktım. <gülüyor> Gerçekten düşününce iyi, iyi, bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Öyle bir şey işte. Önümüzdeki günlerde... Önümüzdeki günlerde Kıbrıs Texas Hold'em Poker'e doyacak diyor musunuz? Doyacak, musun? <gülüyor> evet tabii canım. Bence şimdi önümüzdeki dakikalarda analara babalara buradan bir yol gösterelim ya okullar bir, bir, bir şekilde tatile girdi ne yapacak çocuklar bu, bu elde çocuk? oturup texas holdem oynayacaklar Hiç bu kadar haberden kimse sonra kimse hazırlık yapmadı hani bilseler sinemalar falan nasıl sömestr filmleri hazırlıyorlarsa böyle boşanlara onları hazırlarlardı tank diye geldi çattı yani hakikaten yalnız ha. bir tatil bir, bir hafta... hafta bir daha de azdı değil dur bakayım 7 9 gün 9, 9 günlük gün. blok tatil Çocukları bir yere göndersinler diyeceğim olmaz. olmaz Çocuklar evde dursun diyeceğim Olmaz çocuklar bir araya gelsin Hiç olmaz çünkü oturuyorlar Poker oynuyorlar rulet oynuyorlar ee, bu çocuklara bir meşkale Bu da kesmiyor falan diyorlar sonra. Yani bu çocuklara bir o sağlamak bizim boynumuzun borcu Bunlara güzel bir şeyler bulacağız artık Bunların boş vaka What are you doing in your spare times Diye bir soru kalıbı vardır İngilizce'de Bunun karşılığını vereceğiz önümüzdeki dakikalarda Nasıl geçirebiliriz boş vaktimizi Bak Ege'nin çok güzel fikri var ee, Kızılderelileri beklerken adlı güzel Çok güzel bir Buna çocuk Bunu çocuklara öğretin Özellikle oğlu, oğlu olanlar Çocuğunuza kovboy kıyafetlerini giydiriyorsunuz. Kalepenin üstüne oturtuyorsunuz. Oturuyorsunuz, orada pusu kuruyor ve bütün gün derilerin gelmesini bekliyor. Arada yemek molası falan verecek. Orada rahat rahat oynasın. Zaman su gibi akıp gidiyor. O Bana, bana hiç bakmayın. Kızılderiler de geldi. Kızılderiler gelmeden önce manyel veriyorlar mañal veren kızla deliler. <gülüyor> Teksas'a korku salıyor. <gülüyor> buyurun efendim. Oktay senin var mıydı öyle bir şeyin vaktin? Yani Neyle? vakit geçirme. Yönetimi. Çok boş vaktim vardı ya benim. Küçük. Yok ya ben çoraplı top oynardım ben. Çok özür dilerim ama bir nesli harcayanlar var ya. Şimdiki çocuklar bilgisayar çocuğu. Şu domuz grevi günlerinde. Asla gidemezken kimse çocuklar yan yana gelemezken. <gülüyor> ne yapacak çocuklar? Evde bilgisayarı olan çocuklar bir hafta nasıl geçtiğini bile anlamayacak. Bilgisayar şey... nesli zımba gibi dolaşacak. İnternet kafeler var ya full çekecek full. İnternet kafede tehlikeli de evinde bilgisayarı olup onun vaktinde PlayStationları va başında vakit geçiren çocuklar zımba gibi olacak hastalıktan uzak. Diğerleri sokakta olanlar mikropla. Sokağa da çıkartmayacak onları. Işte Sokağa çıkartmayacak ne yapacak evimizi duvar, evimizi bu duvar. Anne bunu da tırmandım. Başka nereye tırmanayım diyor. evin içinde takılacak ondan sonra. Böyle çalışıyor. Sistem böyle çalışıyor. Sistem maalesef. O yüzden sistem bozuk. Furya neyse çocuğu onun içinde bir şekilde bulunduracaksın. Furya bilgisayar çocuğu mu? O zaman hemen olacaksın bilgisayara evinde. En çocuk kralını alacaksın Çocuk da bilgisayar karşısında yiyecek. Çocuk internet kafeye gittiğinde kendi bilgisayarın çok çok alt modellerini gördüğü, çünkü internet kafeye gidiyorlar evde o bilgisayar o zaman. Gidecek, diyecek ki ben evimden çıkmıyorum. Anneciğim, babacığım bana falanca oyunu alın. Bana ...filancı oyunu alın diyerek... Bu sayede en... ne olacak çocuk? Sağlıklı olacak. mikropton uzak duracak ve her şeyden ötesi... ...yarın öbür gün o internet kafesinde satılacak esrar maddesinden de uzak duracak. Ruh, beden, mentalite, hayata bakış... Ahlak! Ahlak! Dök Bunlar dök. bir beş. Avatar'a gider. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Avatar'ın en güzel özellikleri. falan mı konuşacak ya? Küçücük çocuk onu mu dediniz? Falanca Konuşur. filanca bilmem ne diyerek falan falan konuştuktan sonra gidecek ne aldıracak. Bana pazar olur. günü daha yeni dondurum almışken çocuk siz nasıl ana babasınız bana hiç yemek almıyorsunuz diyorsa ben bu lafı yiyorsam daha hadi yeni... canım ha, siz nasıl anne babasınız ya bana hiç yiyecek bir şey almıyorsunuz lafını ben yemişsem o Oo, zaman bütün analar çok, babalarda benzer laflar çıkmasın çok ağır laf Ege bu konu daha dondurma yeni almışken ya ne zaman oldu bu ya? Pazar günü mü? Dün mü oldu? Dün oldu. Nereden Ayy. duyup söylüyor bu laftarın onu da bilmiyorum. Nereden du? İçinden geliyor demek ki çocuğa bir şey almadınız mı ya? Ki bundan bir... Kaç top dondurma aldınız onu bir söyle bakayım. Orada dondurmacılar biliyor ki, çocuğun boyuna göre bir topu 7 çeşit şeyde doldurabiliyorlar. Yani çok özür dilerim ama orada çocuğun boyuna bakmıyor işte o dondurmacı. Ebeway'nin boyuna bakıyor. Ebeway'nin Cebinde... çapına çocuğun boyuna, boyuna bakar. Boyuna bakıyor. Şöyle bir cebine bakıyor. Tipine bakıyor falan. Ona göre dondurma. İlk lafını sokmuş anaya babaya. Anaya babaya karşı gelmiş ilk defa halin. Duydun mu Fahir? Ne dedi? Ben kaçırdım ya. Vallahi kaçırdım. <gülüyor> Sen Hoş... diğer programda mıydın o sene? Vallahi Fahir. kaçırdım ya. Hangi, akşam programında Ciddi mı gittin? söylüyorum Yoksa çok. Başka, çok başka bir radyoda yayınlanan bir sabah programı. Bir anlık bir dalgınlık. <gülüyor> Gazete okuyordu arkadaş. Yorumumuzun <gülüyor> zaman zaman başına geliyor yayında. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay aydın.